Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yoluna cihat konusu bitti. Ondan sonra La ilahe illallah hayat metodudur diye bir başlık geliyor. Atlıyoruz. Kainat nizamı diye bir başlık geliyor. Atlıyoruz. İslam medeniyetin ta kendisidir diye bir başlık geliyor. Onu işlemeye çalışalım. La ilahe illallah hayat metodudur ve kainat nizamı konularını niye atlıyoruz? Çünkü esasında ee, İslam medeniyetin ta kendisidir konusu bir önceki konuların aynısını anlatıyor veya bir değişini e, bir de bu bir seminer olduğu için hepsini özellikle anlatmaya e, gerek yok birbirini destekleyen konular birbirini anlatan konular e, yer yer konuşmalarda da onları anlatan bir takım paragraflara bir takım notlara zaten yer veriyoruz o açıdan onları anlatmaya gerek hissetmiyorum yani İslam medeniyetinin ta kendisidir konusuna geçiyoruz. Şimdi nasıl ki Allah yoluna cihatta dedik ya aslında Allah yoluna cihat yoldaki işaretlerin en geniş konusudur. Ve özet yapmamıza rağmen yaklaşık 15 tane başlık çıkmıştır. Ama buna rağmen biz bu başlıkları iki tane başlığa indirgiyoruz. Dediysek aynı şekilde La İllahi illallah hayat metodudur. Kainat nizamı, İslam medeniyetin ta kendisidir konuları üç aşağı beş yukarı birbirini destekler mahiyette olduğundan dolayı da biz bunları bir konu içerisinde işlemeye çalışacağız. Şimdi değerli kardeşler konumuz medeniyet, ilebicilik, gericilik, çağdaşlık, çağ dışılık, yobazlık ve ileri kafalı olma meseleleri ki mide bulandıran meseleler. Bize ne diyorlar? Siz gericisiniz, yobazsınız, geri kafalısınız, örümcek kafalısınız, ilkel düşünen insanlarsınız. 1400 sene önceki hükümleri kaldırıp günümüze getirmeye çalışan insanlarsınız. Bize öyle diyorlar. Biz şurada toplanan Müslümanlar dışarıdaki halkın gözünde ilkel, çağ dışı, yobaz, dar kafalı, sığ düşünen insanlarız bize öyle bakıyorlar. Yani medeniyetten anlamıyoruz. Esasında bizim bakış açımızda ise onlar gerici, onlar yobaz, onlar örümcek kafalı ve onlar çağ dışıdırlar. Bize göre de öyledir. Şimdi karşılıklı iki tane iddia var. Halk diyor ki siz gericisiniz, biz diyoruz ki hayır siz gericisiniz. İddia ne ister değerli kardeşler? İspat ister. Onların iddiasının ispatı ne? Diyorlar ki siz ...masada oturmasını bilmiyorsunuz. Hangi elinizle bıçağı tutacağınızı, hangi elinizle çatal tutacağınızı bilmiyorsunuz. Bunları medeniyet diyorlar? Yürürken adımlarınızı ne kadar genişlik atacağınızı bilmiyorsunuz. Elma soyarken helezonik bir şekilde, ne demek helezonik yani yuvarlak bir şekilde... ...soymanız gerektiğini bilmiyorsunuz, siz gericisiniz. Sakallarınızı uzatıyorsunuz, görüntü kirliliği. Şalvar giyiyorsunuz, göz manzarasını bozuyor başörtü takıyorsunuz. insanın estetik zevkine ihlal getiriyor, halel getiriyor. O yüzden siz gericisiniz. E namaz kılıyorsunuz her gün beş vakit kendinizi yoruyorsunuz. 24 saatinizin iki saatini namaza veriyorsunuz. Oruç tutuyorsunuz Ramazan ayında kendinizi aç bırakıyorsunuz durduk yere. E Perhiz de değil, diyet de değil. Ne, ne bu? İşte siz gericisiniz. Kazandığınız ellerinizle bizzat el emeği, göz nuru kazandığınız mallarınızı kırkta biriniz zekat veriyorsunuz. Aklın alacağı iş mi bu ya? Kalkıp buradan Mekke'ye, Medine'ye gidiyorsunuz. Allah'ın Araplarına para yediriyorsunuz. İş mi? İşte siz gericisiniz. Her sene binlerce hayvan keserek hayvan katliamında bulunuyorsunuz. Siz gericisiniz. Bize bunları söylüyorlar. İddia ve onların ispatı. Biz de diyoruz ki siz gericisiniz. Ve siz irticacısınız. Ve siz yobazsınız. Çağ dışısınız. Medeniyet var ya, sizin köyünüze uğra uğramamış. Siz hiç medeniyetin me'sini bile görmemişsiniz. Bediüzzaman Said Nursi, Allah'ına rahmet eylesin, diyor ki bunların medeniyeti mimsiz medeniyet. Mimsiz medeniyet ne demek? Şimdi medeniyeti Türkçe bir kelime olarak düşünmeyin. Arapça düşünün. Medeniyet. Baştaki atın, Medeniyet gidince ne kalır? Deniyet. Medeniyetin meyeti gidince ne kalıyor? Deniyet. Deniyet ne demek? Alçaklık. Dibe vurmak. Çukura batmak. Çürümek. Kokuşmak. Bunların medeniyetin mimsiz diyor. Mimi yok. Sadece deniyet var. Biz de böyle diyoruz. Sizin ispatınız var mı? Tabii ki ispatımız var. Bizim ispatımız gökten geliyor. Cebrail aleyhisselam getiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bu ispatı veriyor. kardeş bizim ispatımızı Lenin söylemiyor. Darwin söylemiyor. O budalalar bize ispat olmaktan çok çok uzakta var. Onlar bunu söylemiyor. Kim söylüyor bunu bize? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde söylüyor. Bize göre bir insanın medeni olabilmesi, bir toplumun medeni olabilmesi için yedi tane şart gerekir. Bu yedi şart bir toplumda, bir insanda bir ülkede varsa en medeni toplum o toplumdur. Yoksa en gerici, en çağdışı, en yobaz, en ahmak toplum işte o toplumdur. Bir, yalnızca Allah'a kul olmak. Medeni olmanın birinci gerekliliği, birinci esası yalnızca Allah'a kul olmaktır. Eğer bir insan Allah'a kul oluyorsa o insan medenidir. Ama Darwin'e kul oluyorsa, Lenin'e kul oluyorsa, faşizmde Adolf Hitler'e kul oluyorsa, kendisi gibi bir insana kul oluyorsa o insan medeni değildir. İki tane insan düşünün. Birisi Allah-u Teala'nın Cebrail aleyhisselam vasıtasıya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiği tertemiz şeriatı uyguluyor, Allah'a ibadet ediyor, Rabbul Alemin olan, alemlerin Rabbi olan Allah'a ibadet ediyor... Bir bu adamı düşünün. Bir de kendisinden hiç farkı olmayan, kendisi gibi zaafları olan, melekeleri, yetenekleri olan, hastalıkları olan, eksiklikleri olan bir insana ibadet ediyor. Adolf Hitler'in e, Almanya'daki diğer insanlardan ne farkı var? Biraz daha okumuş. E biraz daha okumuş olması Almanya'dakilerin ilahı olması için yeterli mi? Firavun'un Mısır'daki insanlardan ne üstünlüğü var? Ezengin Mülkü çok. E mülkü çok olsun. Mülkü çok olmak başka, Allah olmak başka. İlah olmak başka. Karıştığım ya. Şimdi faşistler medeniiler mi? Şimdi komünistler medeniiler mi? Biliyor musunuz değerli kardeşler? Darwin'in bir sözü var. Darwin diyor ki insan maymundan gelmiştir. İnsan maymundan nasıl gelmiştir? Ta eski eski zamanlarda ufak çocuklara masal anlatıyoruz ya aynen öyle uyutmak için masal anlatıyoruz şimdi öyle dinleyin bu hikayeyi eski eski zamanlarda eski eski okyanusların dibinde iki tane canlı parçacık varmış böyle birbiriyle çarpışmışlar ortaya biraz daha büyük bir canlı varlık çıkmış tabi o canlı varlıklar orada ne işi var oraya kim can vermiş bunu Darwin hiç irdenemiyor varmış sonra bu biraz daha büyümüş balık olmuş büyümüş büyümüş balina olmuş sonra Yunus olmuş. Bizim Yunus balığı olmuş. Yunus balığı kavak ağacını sever. Okyanus'un kenarında, denizin kenarında kavak ağaçlarını görmüş. Zıplamış bir yaprak almak için. Zıplamış bir yaprak almak için e, o zıpladı, bu zıpladı derken kanatları gelişmiş. Kanatları gelişince bizim Yunus olmuş. Ne olmuş? Hayır. Ejderha olmuş. Ejderha da değil. Maymunlardan da dinozor. Dinozor olmuş. O Yunus olmuş dinozor. Dinozor zamanla olmuş goril. Goril gel zaman git zaman dere tepe düz dememiş gitmiş gece gündüz. Olmuş sana maymun. Maymun olmuş sana Darwin. Değerli kardeşler. Şimdi bu ahmak abama biz ibadet edeceğiz. He? Bu adama kulluk edeceğiz. Bu adam 40 sene okyanusta yolculuk yapmış Darwin. Vardığı netice bu. En son bu netice varmış. Hangi neticeye varmış? İnsan maymundan gelmiş. Ben niye bu arama kulluk edeyim? Ben bu arama kulluk edince medeni mi oluyorum? Vallahi çağ dışı oluyorum. Yobaz oluyorum. Sığ bir düşüncedir. Gericilik işte budur. Çağ çağdışı olmak, örümce kafal olmak bizzat budur. Bu ahmaklığın ta kendisidir. Seyyid Kutup, Din Budur kitabında diyor ki, bir insanın başka bir insana kanun koyabilmesi için üç şart vardır. Bu üç şart kimde bulunursa istediği kanunu koyabilir. Bir, insanın sahip olduğu bütün üstün yetenekleri ve bütün zaaf noktalarını bilmesi lazım. Bir tek insanın değil, bütün insanlık dünyasının sahip olduğu üstün yetenekler nelerdir ve zaaf noktaları nelerdir? Bizim zaaflarımız ne? Kabiliyetlerimiz ne? Bunu bilmesi lazım. İki, bütün insanlığın geçmişini en ince detaya kadar bilmesi lazım. Üç, bütün insanlığın geleceğini en ince teferruatına kadar bilmesi lazım. Biliyorsa tabi ki kanun çıkartabilir. Tabi ki biz ona ibadet edebiliriz. Bunu kim bilir değerli kardeşler bu üç şey. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allah Rabbil Alemin Zülcelal ve İkram Allah'tan başka kimse bunu bilemez. Hem insanların zafiyet noktasını hem insanların üstünlük noktalarını Allah'tan başkası bilemez. İnsanlığın geçmişini geleceğini bütün ayrıntısıyla beraber Allah'tan başkası bilemez. ...o zaman Allah'tan başkası kanun koyamaz... ...o zaman Allah'tan başkası kanun koyarsa... ...biz ona tabi olmayız... Olursak gerici oluruz... ...aptal oluruz... ...Komünizm... Karl Marx diyor ki... ...insanlık tarihi... ...yeme, içme ve cinsel arzuları... ...tatmin etmekten ibarettir... ...insanlık... ...var olduğu var olalı... ...hep niye koşturmuş? ...yemek için, içmek için... ...ve cinsel arzuları tatmin etmek için öyle söylüyor Karl Marx onun ilahı ekonomi Karl Marx'ın ilahı nedir? Para Durkheim, sosyolog diyor ki toplum ne derse o olur toplum baksın ki zina ahlak diyor zina ahlaktır diyor ki zina ahlaksızlık zina ahlaksızlıktır diyor ki kumar mübah kumar mübahtır diyor ki kumar mübah değil kumar mübah değildir. neye göre belirliyoruz biz bu kriterleri neye göre koyuyoruz Topluma göre. Toplum ne derse o. Türkiye'nin ilahı kim? Toplum. Freud lahmetullahi aleyh şu anda okullarda bilim adamı diye bizim çocuklarımıza okutuluyor. Bu adamın ilahı kim? Cinsellik. Bu adam diyor ki her şeyin sebebi cinselliktir. Mesela iki tane bu adamın kompleksi var. Kompleks dediğimiz tezi var, teorisi var. Elektra kompleksi ve opedios kompleksi. Bu komplekslerden birisine göre kız çocuğu doğar doğmaz, doğar doğmaz, kendine gelir gelmez, babasıyla beraber yatmak ister. Bunu hep ister bir kız. Her kız bunu muhakkak arzu eder. Ama hep annesini mali görür, engel görür. Bu yüzden her kız babasından nefret eder. İnsanlıktaki nefret düşüncesi var ya işte buradan geliyor hani işte el, diyelim ki elmayı sevmiyorsun işte balığı sevmiyorsun, masayı sevmiyorsun nefret diye bir duygu var ya insanlar nereden geliyor? Freud ne diyor? işte buradan gibi İlk nefret oradan doğuyor. her erkek annesiyle beraber yatmak ister babasını engel görür o yüzden her erkek de babasına düşmandır babasından nefret eder bunlar kompleks, teori Freud bilim adamı bunları teori diye ortaya koymuş bizim evlatlarımıza da okutuyorlar efsane değil Şimdi bu bize diyorlar ki ilah edinin, medeni olursunuz. Bu adamın bilimsel tezlerine inanın, medeni olursunuz. Reddederseniz amana ağa olursunuz. Vallahi biz bütün bendiğimizi de reddediyoruz. Böyle sapık bir adamın, böyle saçma sapan sapık teorilerine bizim de, çoluğumuzun da, çocuğumuzun da ihtiyacı yok. Bir bebek ancak iki kere annesinin memesini süt için emer diyor. En fazla iki kere. Gerisi sadece cinsel arzusunu tatmin etmek için şehvetten dolayı annesinin memesini emer diyor. Bunu Freud söylüyor, Ben söylemiyorum. Freud. Allah'ına lanet evet. Şimdi değerli kardeşlerim medeni ormanın demek ki birinci kuralı neymiş? Evet. Yalnızca Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak yerine sen Freud'e kul olursan Durkheim'e kul olursan Karl Marx'a kul olursan faşizme, komünizme, demokrasiye, laikliğe öbürüne, ötekine kul olursan sen medeni olamaz. Çünkü sen göğü ve yeri yaratan Allah'a değil senin gibi bir insana kul cool oluyorsun. Sen bedelisin. Sen giricisin. Zannederim artık bunun ispata ihtiyacı yoktur. Apaçık bir şekilde ortaya çıkmıştır. İki, sadece akide bağında birleşmek. Medeni olmanın ikinci esası değerli kardeşler, yalnızca akide bağında birleşmektir. Şu anda burada Kürt var. Türk var. Zaza var. Bildiğim kadarıyla. Belki başka ırktan insanlar da vardır. Biz niye buradayız değerli kardeşler? Basit bir örnek. Akideden dolayı. Aynı inancı paylaştığımız için. Aynı düşünceye sahip olduğumuz için buradayız. Ama sadece ırk etrafında bir araya gelen bir toplum olursa toprak için bir araya gelen, menfaat için bir araya gelen toplum olursa bu bedevidir. Eğer Kürtler sadece Kürtçülük için bir araya gelirlerse bunlar bedevidir, giricidir, ahmak. Çünkü çalışsalar, çabalasalar en fazla bütün Kürtlere hitap ederler. E bütün Kürtlere hitap ettikten sonra bizim davamız bitti. Bir insanın davası sadece Kürtlerle sınırlı kalacak kadar sığ mıdır? Bu kadar dar mıdır? İnsan böyle mi düşünür? Veya Arapçılığı düşünün veya Türkçülüğü düşünün. Veya başka bir ırkçılığı. Öyle değil mi? Niye bir araya geliyorsun? E bütün Malatyalılar bir araya gelsin. Bütün Urfalılar bir araya gelsin. Bütün Bitlisiler bir araya gelsin. Böyle bir şey olmaz. Akide bağı etrafında bir araya gelmiyor ya. Hangi bağı etrafında bir araya geliyor? Irk bağı etrafında, memleket bağı etrafında bir araya geliyor. Allah ne bana ne size Malatya mı, Malatyalı mı olmak istiyorsun? Urfalı mı olmak istiyorsun? Sana bir liste vereyim. Kendine anne baba seç. Böyle bir şey sundu mu Allah'a bize? Bak bakalım şu anne babadan hangisini tercih ediyorsun? Türkiye'den hangi ilde doğmak istersin? Kürt mü olmak istersin, Türk mü olmak istersin? Var mı böyle bir şey değerli kardeşler? Yok böyle bir şey. Elimizde mi yani Kürt olmak veya Türk olmak veya Arap olmak, Zaza olmak, Laz olmak, Çerkez olmak? Elimizde değil ki. Elimizde olmayan şeylerden dolayı bizi bir araya gelmeye çağıran bir toplum çağ dışıdır. Gericidir, ahmaktır. Türklük etrafında bir araya gelelim Necip Türk milleti, Zeki Türk milleti, üstün Türk ırkı. Sen Türklerle sınırlı kalacak kadar dar düşünen gerici adamın tekisi. Kürt ırkı. Kürtlerin dili, Kürtlerin hakkı, Kürtlerin milleti. Sen de dar düşünüyorsun. Biz ne diyoruz? Hakimiyet Allah'a aittir. Tek söz Allah'a aittir. Tek sözün Allah'a ait olduğu her yer bizim için vatandır, bizim için memlekettir. Bizim ırkla, Kürtle, Türkle bir elimiz olamaz değerli kardeşler Şimdi gene iki tane insan düşünün. Bir tanesi yalnızca Allah için bir araya geliyor. Allah için ayrılıyor. Bir tanesi de Kürtçülük için bir araya geliyor. Kürtçülük için ayrılıyor. Sizce hangisi medeni? Hangisi gerici? Allah rızası için. Akide bağ etrafında bir araya gelen medenidir. Öbür bağ etrafında bir araya gelen gericidir. Bu İslam ümmetinin ilk öncülerini sayacak olursak kim geliyor aklımıza? Bilal-i Habeşi. Suheyb el-Rumi, Selman el-Faris'i, Hazreti Ebu Bekir el-Siddiq anh. Düşünün, Suheyb el-Rumi nereli? Bizans, Rum. Bilal-i Habeşi, Habeşi bir zenci. Selman el-Faris'i İranlı, Fars. Hazreti Ebu Bekir, Arak. Selahaddin Eyyubi, Kürt. Öyle değil mi? Şimdi, bunlara hepsi bir araya gelmiş ve biz inanıyoruz ki Allahu Teala rahmetini yargılayacaktır ve bunlar cennete bir araya gelecektir. Cennete bir araya gelirken emin olun cennetin kapısında kimse ırkı sorulmayacaktır. Akidesi sorulacaktır ve akideden tam not alan herkes cennete girecek. Bu insanlar medenidir. Ama sadece Arapçılıktan bahseden insanlar bedevidir değerli kardeşler kusura bakmasınlar. Sadece işte bir ırkın bayrağı altında bizi bir araya toplamaya çağıran herkes bedevidir, gerici kusura bakmasınlar. Üç, insanın insanlığını maddeden üstün tutmak. Medeni olmanın, gerici olmamanın üçüncü şartı insanın insanlığını maddeden üstün tutmaktır. Ne demek? Bir insan tırnak makasından üstündür. Bir insan Mercedes otomobilden üstündür. Bir insan bir apartman dairesinden üstündür. Bir insan sandalyeden üstündür çünkü o insandır. Ve ne beni bi muhakkak ki biz Adem oluna şeref verdik. Üstünlük verdik. Dolayısıyla insanın insanlığı maddeden üstündür. Bu çok önemli bir şey değerli kardeşler. Şimdi bize bedevi diyen, gerici diyen toplumlara bakın. Onlarda insanlık mı önemli yoksa madde mi önemli? Madde daha önemli. Para daha önemli. Ne kadar paran varsa öyle değil mi? O kadar iyisin, ne kadar paran yoksa o kadar kötüsün. Dünya malı elde iken hep düşmanlar dost olur. Elde bir şey kalmayınca dost bile düşman olur. Bunu böyle bütün konfeksiyon atölyelerinde veya esnaflar böyle dükkanlarına asmışlar. Felsefe yapmışlar artık bunu. Böyle bir şey olur mu? Şimdi bunu asanlar, buna inananlar nedir değerli kardeşler? Gericidir. Yobazdır. Örümcek kafalıdır. Kendilerini düzeltmeleri lazım. Allah onları ıslah etsin. Önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Ben Kardeşimin üzerindeki gömleğe, giydiği pantolona, sürdüğü arabaya, oturduğu eve niye değer veririm biliyor musunuz? Kardeşime ait olduğu için. O Müslüman kardeşim o elbiseye şeref verdiği için. O eve şeref verdiği için. O arabaya yakıştığı için. O araba ona yakıştığı için. Onun için değer veririm. Ama benim gibi düşünmeyen geliciler, irkicacılar, yobazlar, bir insana niye değer verirler biliyor musunuz? Üstündeki gömlekten dolayı. Markaysa o adam iyidir. Adamın arabası sormadıysa o adam iyidir. Arabaya adamdan dolayı değer vermiyorlar. Adama arabadan dolayı değer veriyorlar. Sonra utanmadan bizim karşımıza çıkıp diyorlar ki siz gericisiniz. Yalan söylüyorlar. Onlar gericiler. Biraz kafalarını toplasınlar. Biraz düşünsünler. Akıllarını başlarına alsınlar. Allah onları gericilikten korusun inşallah. Dört, insanın insanlığını geliştirmek. Değil mi ki insanın insanlığı daha önemli? Değil mi ki insanlık maddeden daha önemli? Değil mi ki insan şerefli? O zaman insanlığını geliştirmek lazım. İnsanlığını geliştirmek lazım. Şimdi değerli kardeşler, Türkiye toplumunda hiç uzağa gitmeyelim. Bir kadın için, kadınlarla ilgili de biraz önce ifade ettiğim gibi mütevazi bir çalışmam olduğundan dolayı söylüyorum. Sizce bir kadın için, biz bir kadına sorsak, dışarıdaki normal bir kadına evinde oturup hem de bu ifadelerle soracağız. Sayın hanımefendi, evinizde oturup yuvanızın sultanı olmak, prensesi olmak, yavrularınızın anası olmak, kocanızın eşi olmak mı güzel? Yoksa ekonomik bağımsızlığınızı korumak adına sabah saat 4.30'dan makyaj sürüp metrobüse yetişmek için kovalamaca yaşamak, akşama kadar otellerde Resmi dairelerde, uçaklarda, otobüslerde bir kişiye kocalık yap ka karılık yapmak değil, hanımlık yapmak değil... ...yüz kişiye her gün hanımlık yapmak mı iyi? Ne derler bize? Ben özgürlüğümü istiyorum, ben kocamın evinde zindir hayatı yaşayamam. Kocasına kadınlık yapmaktan imtina eden, çekinen bu kadın her gün resmi dairelerde yüzlerce erkeğe... ...buyrun efendim, ne arzu etmişsiniz efendim? Estağfurullah efendim... Kırıtıyorlar. Deseyin ki kocana karşı böyle kibar davran... ...ben onun kölesi miyim? E niye sen her gün yüz erken kölesi misin? Sen hosteslik yaparken... ...uçakta, otelde... ...otobüste, sağda solda... Buyurun efendim, ne arzu etmiştiniz efendim? Kahve mi alırdınız efendim? Yoksa çay mı alırdınız efendim? Yoksa hiçbir şey almaz mıydınız efendim? Teşekkür ederiz efendim. Kim onlar senin kocan, anan, baban, amcan... ...kim onlar... Ekonomik özgürlüğünü elde ediyorsun. Ekonomik özgürlüğünü elde ederken insanlığından vazgeçiyorsun. İnsanlığını feda ediyorsun. Ayaklar altına alıyorsun. Ekonomik, özgür... Ekonomik özgürlük ne? Ayda sana bir milyar para veriyorlar. Bir milyar para. Bir insan bir milyar para için her gün yüz erkeğe kadınlık yapmaz değerli kardeşler. Yaparsa gerici olur. İrticacı olur. Yobaz olur. Allah onların etsin. Çok önemli bir şey. Seyit Kutup, Cihan Sulhu ve İslam kitabında diyor ki araştırmacı, yazar bir bayan Avrupa'da bir doktor hanımefendiyi ziyaret etmek istiyor. Pazar günü randevu alıyor. Evine gidiyor. Diyor ki doktor beni şeyle karşıladı. Mutfakta ne diyorlar önlük mü? Kadınlar kullanırlar ya. Önlükle karşıladı. Eline de patates var. Patates soyucuyla patates soyuyor. Kapıyı öyle o Kocaman doktor. Ben şaşırdım diyor. Efendim siz doktorsunuz patates ve patates soyucayla mutfakla önlükle ne işiniz var? Dedi ki öyle değil. Allah bizi bunun için yaratmış. Bizim bunu yapmamız lazım. Bilim adamları şu anda müthiş bir endişeye kapılmışlar. Üçüncü cins insan çıkacak ortaya. Allah Allah. Üçüncü cins insan nedir diye soruyor bu gazeteci. Doktor diyor ki üçüncü cins insan şunlardır. Birinci cins erkekler biliyorsunuz. İkinci cins kadınlar. Üçüncü cins biyolojik açıdan kadına benziyorlar. Bakıyorsun saçı uzun işte kadın. Ama doğum yapmıyor. Ahne değil. Kadın değil. Ya kimsenin karısı değil. Robot gibi sabah evden çıkıyor işe gidiyor akşam eve geliyor. Annelik duygusu yok. Kadınlık duygusu yok. Böyle bir yuva huzuru, yuva selameti diye bir sıkıntısı yok. Bu ne? Erkek mi kadın mı? Erkek de değil, kadın da değil. Biyolojik olarak kadına benziyor. Yaptığı işler açısından erkeğe benziyor. Ortaya üçüncü cins insan çıkacak diye Avrupalı bilim adamları endişe içerisindedirler diyor. O kadın, o doktor değerli kardeşler. Bizi Allah yaratmış değerli kardeşler. Kadının çalışması hayırlı olsaydı Allah emrederdi. Allah emretmediğine göre hayırlı değildir. Asla değildir. Mecbur kalır başka değerli kardeşler. İstisnalar başkadır. Genel anlamda konuşuyoruz. Çok mühim bir şey. Bu nedir yani? Sen kadınları gönder. Şimdi gidin mesela saat 6'da 5 metrobüse yetişmeye çalışın. Gencecik kızlar, kadınlar, değerli kardeşler süslenmişler, püslenmişler. Bunu her gün yapıyorlar. Saat 6'da metrobüse giden bir kadın kaçta uyanmıştır? 4 püste uyanmıştır. Bakımını yapmıştır her gün. Desen ki gece yarısı kocası desin ki hanım bana bir bardak su getir ben senin kölen miyim? İşte İslam böyle gericiler sizi. Bir kendinize köle edinmek istiyorsunuz. E sen ilericisin. Sen de dört buçukta kalkıyorsun. Yüzyı sana erkeğin kölesi oluyorsun. Sana yazıklar olsun. Allah sana akıl versin. Ben bir gün yolda yürürken değerli kardeşler bir caddede, bağcılarda bir usta çırağına fırça atıyordu. Diyordu ki oğlum bak sen hep elini açıyorsun Allah-u Teala'ya. Ben öyle geçerken duydum. Allah-u diyorsun ki Ya Rabbi bana cenneti ver, beni cehennemden koru, ayaklarımı sabit kıl. Bunlar çok güzel dualar yavrum. Ama lütfen. Bir kere elini açtı ki ya Rabbi bana akıl ver. Bir kere bunu şimdi dua et. Çünkü sende hiç akıl yok diyor. Öyle geçerken duydum. Gerçekten bu çok iyi Bu adamlarda diyelim ki para var. Ekonomik bağımsızlığı elde etmişler ama akıl yok. İz an yok. idrak yok. Bir de utanmadan kalkıp bize diyorlar ki siz gericisiniz. Biz gerici miyiz? Bizim bir tane hanımımız var. Hanımımızın da bir tane kocası var. Sizin hanımınızın kaç tane dostluğu olduğunu Allah bilir. Kaç tane metresi var Allah bilir. Sizin kaç tane dostunuz var? Onu da Allah bilir. Kimin eli kimin cebinde? Onu da Allah bilir. Sonra siz ilericisiniz, biz geleceğiz. Allah ilericiliğinizi ıslah etsin. Etmiyorsa lanet etsin. Bizi de bundan korusun değerli kardeşlerim. Beş, aile yuvasına saygılı olmak. Medeni olmanın beşinci şartı nedir değerli kardeşler? Aile yuvasına saygılı olmak. Şu anda Tüsüad'ın başkanı Arzuhan Yalçın Han, Doğan Han bir tane kadın var öyle değil mi? Tüsüad'ın başkanı. O diyor ki, ya ben aile müessesesini anlayamıyorum ve bu ne demek? Aklım almıyor. E sen Ardun Han, Yalçın Han, Doğan Han olursan anlayamazsın ki zaten. Kafan almaz ki. kapasite yetmiyor ki yani. Kimlerle beraber, kimlerle ne yapıyor, neler çeviriyor? Bir tek Allah biliyor. Sonra diyor ki ben anlayamıyorum bunu. Bekarlık sultanlıktır diye bir laf var biliyor musunuz değerli kardeşler? Bunu benden fetva olarak alın değerli kardeşler bu sözü kullanmak caiz değildir. Bekarlık sultanlıktır sözünü kullanmak caiz değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki nikah benim simletimdir. Nikahından yüz çeviren benden değildir. Eğer bir adam her gün bir mankenle beraber oluyorsa şehveti istediği şekilde tatmin ediyorsa hayatı boyunca binlerce kadınla yatıp kalkıyorsa o adam için bekarlık tabii ki sultanlıktır. Niye evlenecek ki? Çoluğun çocuğun sıkıntısını çekecek. Ama değerli kardeşler İstanbul'da yaşayan, böyle cahili bir ortamda yaşayan bir Müslüman için bekarlık asla sultanlık değildir. Bekarlık zindan hayatıdır. Allah muhafaza etsin. Dolayısıyla aile yuvasına saygı olması gerekiyor. Aile değerli kardeşler toplumun çekirdeğidir. Özüdür. Aile sağlam olursa, düzgün olursa, sıhhatli olursa toplum da sıhhatli olur. Olmazsa olmaz. Bakın şöyle düşünün. Hanımı düzenli olan, tertipli olan, aklı başında olan her erkek de aynı şekilde düzenlidir, tertiplidir, aklı başındadır. Bir erkeğe bakın, hanımını görürsünüz. İddia ediyorum. Erkeğe bakın, o erkekte onun hanımını görebilirsiniz. Eğer kafası böyle Leyla gibi böyle dalgınsa, elbiseleri ütüsüzse, bozuksa, yarı uyanık, yarı ayıksa bu adam belli ki huzursuzdur yuvasında. Ve yuvasına huzursuz olan birisinin arkadaşlarına fayda vermesi düşünülemez. Arkadaşlarına fayda vermeyen birisi toplumuna da fayda veremez. Toplumuna fayda vermeyen birisi kalkacak dünya barışını sağlayacak. Şimdi bütün dünya liderlerinin karıları, başka dünya liderlerinin kocalarıyla beraber fingirleşiyorlar. Onlar da bize diyorlar ki biz barış getireceğiz Amerika'ya. Bir Clinton'ın, öyle değil mi? Skandalları vardı. Bir sürü skandalı vardı. Bir Clinton'da Amerika Irak'a barış, e, Irak barış getirecek. İslam dünyasına barış getirecek o skandallı haliyle. Şimdi bir kanın gerici mi, yobaz mı, değil mi derdi kardeşler? Gerici, irticacı, yobaz. İlerici olması lazım. Allah'ın ilerici aklı, ıslahı değilse la'hetse. Medeni olmanın 5. şartı budur. Aile yuvasına saygılı olmak. 6. ki e, özelliği Allah'a verilmiş söz uyarınca hilafet vazifesini yerine getirmek. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ fil ardi خَلِيفَهِ Hani Rabbin meleklere dedi ki ben yeryüzüne bir halife yaratacağım. İnsan yeryüzüne Allah'ın halifesidir değerli kardeşler. وَاَنْشَأَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا Allah sizi yerden yaratmış ve sizi oraya halife tayin etmiştir. وَكَذَٰلِكَ evet, işte böyle orta, vasat bir ümmet olarak yarattık ki siz insanların lideri olun, rehberi olun, peygamber de lider olsun. Görevimizdir. Medeni olmanın görevlerinden, özelliklerinden bir tanesi nedir? Allah'a verdiğimiz söz uyarınca hilafet vazifesini yerine getirmek. Halife demek başkasının temsilcisi demek. Başkasının adına iş yapan demek. Başkasından aldığı yetkiyle tasarrufta bulunan insan demektir. Biz Allahu Teala "Rubbi'l-i'malin" dediği gibi Allah bizi göndermiş, Allah bizi halife yapmış. Bunu bize vaat etmiş, ahdetmiş, söz almış. Ne yapmamız lazım? Hilafet vazifesini yerine getirmemiz lazım. Biz medeniyiz. Allah'a hamdolsun. Karşınızdakiler ne sözü, ne ahdi, ne misakı, ne Allah'ı, ne peygamberi hiçbir şeyden haber veriyor. Allah-u söz mü almış, söz mü vermiş, ne oluyor, ne bitiyor? Leylalar hepsi. Tek düşündükleri şey yemek, içmek, tuvalet ve cinsel arzular. Sadece bunu düşünen insanlarla bizim aramızda değerli kardeşler büyük farklar vardır. Biz Müslümanız ve medeniyiz. Bunlar ise gelicidir. Allah onları ıslah etsin, hidayet etsin değerli kardeşlerim. Vazisemiz budur. Bizim onları elinden tutup o gericiliklerinden, yobazlıklarından, irticacılıklarından onları vazgeçirip, Müslüman olmaya, ilerici olmaya, çağdaş olmaya davet etmemiz onları kurtarmamız gerekiyor. Bu bizim Allah Allah'a bunu idrak etmeyi bize nasip eylesin inşallah. 7. Bu hilafetin her durumunda Allah'ın şeriatını hakim kılmak. Evet. Biz Allah'a söz verdik. Allah-u Teala bizden söz aldı. Hilafet görevini yerine getireceğiz. Ama hilafet görevini yerine getirirken Allah'ın kanunlarından başka kanunlara müracaat etmek, Allah-u Teala'nın kanunlarından başka kanunlara başvurmak, onlara hüküm vermek, öyle kanun çıkartmak asla caiz değildir. Böyle bir şey olamaz. Ya biz madem hilafet görevini yerine getireceğiz, bu görevi bize kim verdi? Allah-u Teala verdi. Nasıl yapacağımızı kimden öğreneceğiz değerli kardeşler? Allah-u Teala'dan öğreteceğiz. İşte bunlar medeniyetin esaslarıdır. Çağdaşlığın esaslarıdır. İlericiliğin esaslarıdır. Şeref, izzet, haysiyet, onur, gurur esaslarıdır. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ İzzet, Allah'a aittir. Resulüne aittir. Müminlere aittir. Ama münafıklar bunu anlamazlar. Münafıklar bunu idrak edemezler. Abdullah bin Übey bin Selül münafıkların reisi, oğlunun adı da Abdullah. Allah ondan razı olsun. Oğlundan Beni Musalık Gazvesinden dönerken muhacirlerden bir ile ensardan bir köle kuyudan su çekme hususunda didişiyorlar kavga ediyorlar. Ben çekeceğim, sen çekeceksin. Birbirlerini dövmeye başlıyorlar. Hemen muhacir olan köle diyor ki ey muhacirler yetişin imdala ensar bize saldırır. Ensar olan diyor ki, ey ensar topluluğu, muhacirler bize saldırıyor, gel. Ensarla muhacirler birbirlerine giriyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durumu duyduğuna hemen geliyor, diyor ki, ben daha aranızdayım, ben ölmedim. Ben daha aranızda yaşarken mi cahiliye davası gidiyorsunuz? Aklınızı başınıza alın. Müslümanların evinde kimisinin sopa var, kimisinin taş var, kimisinin ayakkabı var. Hepsi patır patır yere düşüyor. Ağlayarak birbirlerine sarılıyorlar. Bu cahile davasından vazgeçiyorlar. Abdullah İbni bin Selim diyor ki e işte böyle. Besle kargayı, oysun gözünü. Ama böyle söylemiyor. Ne diyor biliyor musunuz? Haşasın mehaşa. Allah'ın laneti Abdullah'ın üzerine olsun. Abdullah İbni bin, bin Selim'in üzerine. Köpeği besle, seni ısırsın diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kast ediyor. Biz onu Mekke'den aldık besledik. O da bizi ısırıyor şimdi diyor. Haşasın mehaşa. Bu söz... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gittiğinde yüzü kırp oluyor. Hazreti Ömer hemen ayağa kalkıyor diyor ki ey Allah'ın Resulü bana müsaade edin o minafın boynunu uçmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ey Ömer ben bunu yaparsam Araplar derler ki Muhammed kendi ashabını öldürüyor kendi adamlarını katlediyor. Bunu yapamayız. Abdullah'ı çağırıyor diyor ki bak bu sahabi böyle böyle söylüyor. Sen böyle söyledin mi? Hayır ben böyle bir şey söylemedim diyor. O yalan söylüyor ben hiç öyle bir şey söylemedim diyor. Medine'ye döndüğümüzde İzzetli olan zelil olanı, aziz olan alçak olanı çıkartacak diyor Medine'den. Medine'ye dönelim ben Muhammed'e gösteririm diyor Abdullah bin İbn Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, gösteririm diyor. Hel Medine'ye dönün. Le el Bir dönelim Medine. Okudum şu an ayet-i kerime suresine geçiyor. Aziz olan, zelil olanı elbette ki çıkartacaktır. Değerli kardeşler, olay böyle kapanıyor. Medine'ye geliyorlar. Abdullah bin Übey bin Selül evine girmek istiyor. Devesinden iniyor. Oğlu Abdullah kılıcını kınından sıyırıyor. Evin kapısında dikiliyor. Diyor ki söyle bakayım. Medine'ye döndüğümüzde aziz olan, zelil olanı çıkartacak diyen sen misin? Allah Resulü için şöyle şöyle konuşan sen misin? Oğlum ne diyorsun? Aklını başına alıyor. Benim aklım başımda diyor. Bunu söyleyen sen misin? Değil misin? Sesini çıkartmıyor. Diyor ki, sen şunu söyleyeceksin. Allah ve Resulü azizdir, ben Alça. Bunu diyene kadar seni asla içeri sokma diyor. Oğlu diyor. Diyor ki, ey Medine'ler, ablalar beni birbiri söylüyor. Gelin bakın oğlum beni içeri sokmuyor. Bütün Müslümanlar bir araya geliyorlar, diyorlar bırak baban içeri girsin, giremez diyor. Allah ve Resulü bu alçağa izin vermedikçe bu içeri giremez diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e haber geliyor. Resulullah buyuruyor ki Abdullah'a söyleyin babasını serbest bıraksın. O da diyor ki madem ki Allah Resulü'nden izin geldi şimdi geçebiliriz. Kılıcını kuşanıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıkıyor. Diyor ki ey Allah Resulü duydum ki babam sizin hakkında ileri geri konuşmuş. Siz de onun ölüm termanı vermişsiniz. Öldürecekmişsiniz. Ey Allah Resulü. Allah'a yemin olsun ki bütün Medine'liler bilir ki babasını benim kadar seven yoktur. Eğer siz bu emri bir Müslüman'a verirseniz, şeytan belki bana vesvese verir de, babamı öldüren Müslüman'a karşı kim besleyebilirim? Ey Allah'ın Resulü! لَاِنْ كَانَ يُرْضِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اَلْ اَعْتِيَ اِلَيْهِ مَا بِرَعْسِ اَب۪ي لَا اَتِيْتُهُمَا بِهِ Eğer Allah ve Resulünün hoşuna gidecekse, onları razı edecekse babamın kafasını getirmek, Ey Allah'ın Resulü bana emret ben kafasını getireyim başka bir insanı öldürmesin. Değerli kardeşler o münafıkların reisi bedeli bir adam. Gerici bir adam, yobaz bir adam. Ama oğlu izzet sahibi, şeref sahibi, medeni, çağdaş, akıllı, olgun, kamil bir insan. allah o onu örnek almayı bize nasip eylesin. İnşallah. Medeniyetin esasları kaç deneydi arkadaşlar? Yedi. Yedi. Bir, Yalnızca Allah'a kul olmak. İki, sadece akide bağında birleşmek. Üç, insanın insanlığını maddeden üstün tutmak. Dört, insanın insanlığını geliştirmek. Beş, aile yuvasına saygılı olmak. Altı, yeryüzünde Allah'a verilmiş söz gereğince hilafet vazifesini yerine getirmek. Yedi Hilafet vazifesini yerine getirirken her halükarda Allah-u Teala'nın şeriatını tatbik etmek. Ne kadar tertemiz kurallar öyle değil mi? Şerefli, yüce, üstün kurallar. Niye arkadaşlar? Şimdi gökten gelmiş bu kurallar. Yerden, yerin çamurundan, insanın şehvetinden, insanın midesinden, darvinin geri zekalı kafasından gelmemiş. allah Teala göndermiş. O yüzden çok üstün. O yüzden biz medeniyiz. İşte yoldaki işaretlerin başında ben size demiştim hatırlıyorsanız, yoldaki işaretleri okuduğunuz zaman kendinizi bir izzetli hissedeceksiniz. Aziz hissedeceksiniz. Medeni hissedeceksiniz. Allah'a hamd edeceksiniz. Ben bu tip şeyleri kastediyordum değerli kardeşler. Şimdi dışarıdan birisi gelsin de bize desin ki sen yobasın. Sadece büyük altından güleriz. Deriz ki vay cahil vay hiçbir şey bilmem bize yobası. Asıl yobası kendisi gerici kendisi, irticacı kendisi gelmiş bizim gibi bir itikada sahip olan izzetli, şerefli Allah'ın kullarına gerici Allah'ın ilerici olmayı nasip etsin. Deriz yani değerli kardeşler. Bu çok mühim bir şey. Bunu da böylece geçmiş oluyoruz. Karşımıza bir başlık çıkıyor. İslam düşüncesi ve kültür. Burada değerli kardeşler Seyit Kutup gerçek ilim sahibi olanlarla ilim sahibi olmayanlara anlatıyor. Diyor ki allah Teala Zümer suresinde buyurdu ki, Zümer 9, bunlar mı yoksa gece saatlerinde secde ederek, kıyama durarak ibadet eden, ahiretten korkan ve Rabbinin rahmetini umanlar mı daha hayırlıdır? De ki, bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu bir tek aklı selim sahibi olanlar ibret alırlar. Şimdi bizim sürekli bildiğimiz bir ayet-i kerime var. قُلْ هَلْ يَسْتِمِ اللَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ De ki, hiç bilenler ve bilmeyenler bir olur mu? Biz bu ayet çok okuyoruz. Sık sık tekrar ediyoruz ve biliyoruz. Seyyid-i işi biraz daha irdeleyip bu ayet-i kerimenin öncesini bize söylüyor. Ne buyurur Allahu Teala? deki ki bunlar mı yoksa gece saatlerinde secde ederek, kıyama durarak ibadet eden, ahiretten korkan ve Rabbinin rahmetini umanlar mı daha hayırlıdır? Gerçek ilim sahibi kimdir değerli kardeşler? Gece saatlerinde kıyama duran, rükuya varan, Rabbinden korkan, rahmetini uman, ahireten çekilen insanlardır. Bu özellikler varsa bir insana bu ilim sahibidir. Bu özellikler yoksa, Allah'tan korku yoksa, secde yoksa, kıyam yoksa, rükü yoksa, ibadet yoksa bu adam ilim sahibi değildir. Ya bu adam malumat sahibidir. Bu adamın bir kompüterden, bir bilgisayardan hiçbir farkı yoktur. Malumat depoluyor. İlim ile malumat arasında ne fark vardır değerli kardeşler? İlim hayatta uygulanan bilgidir. Malumat hayatta uygulanmayıp ansiklopedi sayfalarında, kompüterin ekranında, zihninde, hafıza kartına kalan ve tozlanan kimsenin görmediği bilgilerdir. Bilgi çok. Şimdi Türkiye'de isim vermeye kesinlikle gerek yok. Birçok insan var. Biz bunları ilim sahibi zannediyoruz. Ve diyoruz ki o adamın çok da ilmi varmış ama nasıl oldu da böyle konuştu. Aslında yanlış bir ifade. O adamın çok malumatı varmış. Malumat çok, bilgi çok ama ilim yok değerli kardeşler. Amel etmediği zaman ona ilim denmez yani. Ona ilim denmez. O yüzden Allahu Teala mutlak anlamda bilenlerle bilmeyenler bir olur mu demiyor. Şeytan da çok büyük bilgiye sahip. İnsan yaratılmadan önce cinler var ve melekler var. Şeytan hem cinlerden hem meleklerden müteşekkil ordunun en baş komutanı. Rabul Alemin Allahu Teala bizzat şeytana bu makamı vermiş, bu şerefi vermiş, onu hem meleklerin hem de cinlerin komutanı yapmış. Değerli kardeşler. Sonra şeytan. Bütün o bilgisine rağmen Allahu Teala'nın emrine muhalefet etmiş tekebürde bulunmuş ve o makamını bırakmış, kovulmuş lanete uğramış ve cehennemlik olmuştur. Demek ki mesele ilim meselesi değildir. İnsanı kurtaracak olan da asla ilim değildir. İnsanı kurtaracak olan öğrendiği ilimle amel ediyor mu etmiyor mu bu meseledir değerli kardeşler. Allah Teala bizi muvaffak kılsın inşallah. Bel'an bin Ba'ura artık simgeleşmiş sembolleşmiş Tabiriyle abi abide haline gelmiş. İlmiyle amel etmeyenin örneği dediğimiz zaman aklımıza kim geliyor? Bel'an. Zengin olmasına rağmen infak etmeyen dediğimiz zaman aklımıza kim geliyor? Karun. Mülküyle, ile övünüp kendini Allah yerine koyan bir hükümdar deyince aklımıza kim geliyor? Firavun. İnatta, küfürde, şirkte iyice haddi aşan aklımıza kim geliyor? Ebu Cehil. Allah-u Teala'nın peygamberlerini öldürmede, ihanette, alçaklıkta, kalleşlikte örnek kim gelir aklımıza? Yahudiler. Değerli kardeşler. Her birisi simge olmuş, sembolleşmiş. Nasıl ki inatçı keçi diyorsak, aslan gibi cesur diyorsak, kedi gibi nankör diyorsak bunlar sembol olmuşlarsa bir takım huyların, karakterlerin. Bu adamlar da değerli kardeşler tarihte bazı şeylerin sembolü olmuşlar. İlimle amel etmemenin sembolü kimdir? Belamdır. Bel ama Allah-u Teala ismi azamı öğretiyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tirimize geçen bir hadise buyuruyor ki Bakara suresine bir ayet vardır, Aliman suresinde de bir ayet vardır. Kim duasından önce o ayetleri okursa Allah-u Teala duasını muhakkak kabul eder. İsmi azamdır diyor onlar. Allah-u Teala'nın en büyük ismi. Bakara suresindeki o ilahukum ilahu waheedu Allah ilah illahu wa rahmanu rahim al suresindeki Elif, Lam Mim, Allahu La, İlahe, İllâ, Hüvel, Kayyum. Dua edecekseniz ilk başta bu ikisini okuyun. ismi azamdır. Allah-u da muhakkak icabet eder diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu adama bu verilmiş değerli kardeşler. Bel-Ama. Kavmi geliyor. Diyorlar ki Musa ordusuyla beraber geliyor. Bizim başımıza bela açacak. Bizi öldürecek. Esir alacak. Malımızı galimet alacak. Sen Allah katına değerli bir insansın. Çık da Musa'nın aleyhine... Bizim lehimize dua et. Diyor ki Allah'ın peygamberidir. Ben onun aleyhine nasıl dua ederim? Sıkıştırıyorlar, ısrar ediyorlar. Belam kabul etmiyor. Nihayetine para teklif ediyorlar. Belam para karşılığında dinini satıyor. Ve yüksek bir tepeye çıkıp diyor ki Ya Rabbi Musa'yı ve ordusunu kahret demek istiyor. Allah-u Teala dilini ters çeviriyor. Diyor ki Ya Rabbi beni ve ordumu kahret. Ya Rabbi beni ve ordumu kurtar demek istiyor. Allah da dilini ters çeviriyor. Diyor ki Ya Rabbi Musa'yı ve ordusunu kurtar. Ve bazı dili, köpeğin dili gibi uzuyor, sarkıyor. Allah ona lanet ediyor. Neden? Elem tera ilellel bi'ateynâhu âyâtine fenseleka minhâ fe etbâhû şeytânu fe kâne minel gâvin. Ey Muhammed sen şu adamı gördün mü? Biz ona ayetlerimizi vermiştik ama o ayetlerimizden sıyrıldı çıktı. Yere yapıştı kaldı, dünyaya, mala, paraya yapıştı kaldı, şeytan onu peşine taktı, sapıklardan oldu gitti. Kimdir bu? Bel-Amr. bel, bel malum adı yok muymuş? İsmi azam var değerli kardeşler, Teala hediye etmiş, lütfetmiş. Madem bu kadar ilim elde ettin, sana hediyem olsun, ismi azam senindir, dilediğin şekilde dua edebilirsin, ben kabul edeceğim diye. Teala hediye veriyor adeta, o da bunu geri tepiyor, reddediyor ve ihanet ediyor. Demek ki malumat başka, ilim başka değerli kardeşler. allah Teala gerçek anlamda ilim sahibi olmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Bir başka başlık değerli kardeşler, Müslüman'ın milliyeti akidesidir. Bu başlıkta biraz önce anlattığımız kıssayı hatırlayın. Abdullah bin Übey bin Selül'ün oğluyla arasında geçen muameleyi, o aralarına geçen ilişkiyi düşündüğünüz zaman Müslüman'ın milliyeti akidesidir. Ne demek bunu çözersiniz. Müslümanın ırkı, Müslümanın cinsiyeti, Müslümanın milliyeti akidesidir. Bu açıdan ben biraz önce ifade etmiştim. Birisi bana sorarsa ırkın nedir? Ben Müslüman. Kürt müsün, Türk müsün? Ben Müslüman. Anladım ama ben soruyorum sen Kürt müsün, Türk müsün? Ben anlamadım. Ben Müslüman. Ben Müslümanlığından başka bir şey tanımıyorum. Çünkü benim milliyetim, benim ırkım, benim mensubiyetim, benim cinsiyetim, benim bağlı olduğum şey bir akidedir. Ben akide bağı etrafında bir araya gelirim. Ben hiçbir insana Kürt olduğu için değer vermem. Hiçbir insana Türk olduğu için değer vermem. Hiçbir insana Arap olduğu için değer vermem. Ama bu insanlar takvalıysa, Allah'ın korkusunu takvasını kendilerine şiar edinmişlerse, bu bir çingene de olabilir, bir kıpti de olabilir, bir zenci de olabilir. Benim için krallardan, prenslerden, prenseslerden çok daha üstündür. Çok daha yücedir, kardeşimdir. Başımın üzerinde yeri vardır. Çünkü öbür tarafta cennette onunla buluşacağıma ben iman ediyorum. O kralların ise cehenneme gideceğine inanıyorum. Cehenneme gidecek bir adamı ben niye seveyim? Cennete gideceğine inandığım bir adamı ben niye küçümseyeyim? Mantık mı yani değerli kardeşler? Allah esas için. O yüzden Müslümanın milliyeti akidesidir konusunda Seyyid Kutup şunun üzerinde özellikle duruyor değerli kardeşler. Müslümanın tek bir vatanı vardır. Müslümanın tek bir bayrağı vardır. Müslümanın tek bir cemaati vardır. Müslüman için tek bir hayat sistemi vardır. Müslüman için tek bir şeriat vardır. Ve Müslüman için tek bir hak vardır. Başka bir şey bir vatan darul İslam'dır. İslam'ın yaşandığı vatandır. Ben burada doğdum, büyüdüm, çevre edindim, arkadaşlarım oldu, eşim oldu, dostum oldu, hatıralar yaşadım ama İslam hakim değilse benim vatanım değildir. O darul har'dır. Darul İslam değildir. Eğer orada Allah'ın ahkamı geçerliyse darul İslam'dır. Allah'ın değil de Allah'tan başka birilerinin ahkamı geçerliyse orası darul İslam değil darul har'dır, darul küfürdür değerli kardeşler. Benim için tek bayrak vardır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Benim tek sancağım budur. Arapça bir marş var. Biliyor musunuz değerli kardeşler? Lebbeyk İslam'ı Lebbeyk. Lebbeyk in atish el divaa sek beşşabab lehu'd dimaa. Lebbeyk, Lebbeyk, Lebbeyk. Ey İslam, emrine amadeyim. Ey İslam, yoluna kurban ben geldim. Ey İslam, sancağın bir gün susarsa, suya ihtiyaç duyarsa, biz bütün gençler sancağını sulamak için kanımızı dökmeye hazırız. Emrine amadeyiz. Emrine amadeyiz. Emrine amadeyiz. Ey İslam! Sancağın yeter ki dal kalansın. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Kürtlerin sancağı değil, Türklerin sancağı değil, Arapların sancağı değil, Çingenelerin, Kıptilerin sancağı değil değerli kardeşler. Allah'ın sancağı. Allah Resulü'nün sancağı. cafer Tayar Tayyar bu sancağı korumak için savaşırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de minberde hutbe veriyor. cafer bin Talib'in bir kolunu kesiyorlar. Resulullah buyuruyor ki kardeşinizin bir kolunu kestiler. Öbür koluyla sancağı tutuyor. Öbür kolunu kesiyorlar. Resulullah buyuruyor ki kardeşinizin diğer kolunu da kestiler. Sancağın üzerine abanıyor ki sancak dalgalanmaya devam etsin. Ve değerli kardeşler şehit ediliyor. O yüzden Müslümanlara diyoruz? cafer Tayyar. Şimdi uçarak cennete giriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cafer'in şehadet haberini Mescidi Nebevi'nin minberinde Müslümanlara duyuruyor. Hazreti Cafer kim biliyor musunuz? Habeşistan'a hicrete gitmiş. Bedir Savaşı'na, Uhud Savaşı'na, Hendek Savaşı'na katılmamış. Ta hicretin 6. senesinde Müslümanlar Hayber'i fethettiğinde Habeşistan'dan Medine'ye gelmiş. Medine'de sormuş kadınlara, çocuklara Resulullah nerede? Demişler ki o Hayber'e gitti. Hiç dinlenmeden, istirahat etmeden direkt Hayber'e yönelmiş. Hayber'e vardığında Hayber fethedilmiş. Müslümanlar ganimetleri almışlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cafer'i görünce diyor ki La ha adri, b iyihi ma afrappu, abu qudum fethi haybera. Ah, bilmiyorum ki, neye sevineyim? Hayberi fethettiğime mi sevineyim? Caffiri gördüğüme mi sevineyim? Ha Caffiri görmüşüm, ha Hayberi fethetmişim, aynı. Hayber Yahudilerin son kanesi. O kadar cihat, o kadar şehadet. Hayber'i alıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in gözünde Hazreti Cafer'in varlığıyla Hayber'in e fethi aynı şey. Hatta diyor ki acaba hangisine sevineyim? Öyle gözüküyor ki Hazreti Cafer'in gelişine daha çok seviniyor. Onu şehit ediyorlar değerli kardeşler. İşte eğer sancak sarsa biz sana, senin için kanımızı dökmeye hazırız. Allah da bu kalbimize yaşamayı bize nasip eylesin değerli kardeşler. Bu böyledir. Bizim vatanımız İslam'ın hakim olduğu vatan bayrağımız La ilahe illallah bayrağıdır. <gülüyor> Nizamımız şeriattır. Uzatmaya gerek yok. Hasan el ne diyor? Ey Müslüman! Senin Rabbin Allah'tır. Rehberin Resulullah'tır. Anayasan Kur'an'dır. Yolun cihattır. En büyük hedefin Allah yolunda şehit olmaktır. Biz hayata böyle bakıyoruz arkadaşlar. Böyle bakmıyorsak kendimizi düzeltelim. Rabbimiz Allah. Önderimiz Resulullah. Anayasamız Kur'an. Yolumuz cihad. En büyük hedefimiz şehit olmak. Bir daire kazanayım. Biraz daha para biriktireyim. Bunlar düşündüğünüz zaman ne kadar basit. Bütün kocamız Salakbaşı'yı bize versinler. Bütün Fatih'i bize versinler değerli kardeşler. Bu düşüncelere sahip olmadığımız zaman bizim kıymetimiz nedir? Ama bu düşüncelere sahip olduğumuz zaman hiçbir şeyimiz olmasın. İnanıyorum ki Allahu Teala kendi katında dergâh-ı izzetinde bize bir kıymet biçecektir. Bize bir şeref verecektir inşallah. O açıdan Müslüman'ın milliyetçilik yapması asla mümkün değildir. Müslüman'ın milliyeti atidistir konusunda bunu işliyor. Milliyetçilik yapması mümkün değildir. Müslüman için sancak, bayrak, vatan, toprak Allah'ın olursa değerlenir, olmasa değerlenmez. Ordu Allah'ın ordusuysa değerlidir, kıymetlidir. Ya değilse kıymetli değil. Müslüman bütün olaylara bu şekilde bakar. İslami nazarla bakar. Müslümanın başka bir bakış açısı yoktur. Ya tamam, İslam böyle bakıyor ama günümüzün böyle de böyle şartları var. Şöyle şöyle yapsak olmaz mı? Bunlar zorlamadır. Allah'ın şeriatına müdahaledir. Müslümanın Allah-u Teala'nın razı olduğu bakış açısından başka bir şekilde olaylara bakması, o şekilde değerlendirmesi mümkün değil. Bir olayları öyle değerlendiriyoruz. Biz ayete göre değerlendiriyoruz. Biz hadise göre değerlendiriyoruz. Biz İslam şeriatına göre değerlendiriyoruz. Başka şekilde anlayamadığınız hayır anlayamayız. Anlarsak sapıtırız. Anlarsak biraz ifade ettiğimiz üzere taviz vere vere öyle bir yere geliriz ki taviz verecek halimiz kalmış. Artık taviz verecek bir şey kalmamış. Çünkü sen tamamen küfürle ortaklaşa hareket ettiğinden dolayı küfrün bir askeri haline, küfrün bir ordusu haline küfrün gönüllü bir neferi haline gelmiş oluyorsun. allah Teala bundan bizi muhafaza eylesin. İnşallah bundan sonra değerli kardeşler yoldaki işaretlerin son iki tane en önemli konuları var. Bundan sonra giderse onları işleyeceğiz.